Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhabalar. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde sizlerle bir arada olduğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Açık radyo mikrofonlarından sizlerle bir araya geliyoruz ve yine yaz mevsiminin bu ilk günlerinde Güzel bir öğleden sonra da sizlerle birlikteyiz daha sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla bir araya geldiğimiz günlerdeyiz ve her programda olduğu gibi bu programda da yine özel bir konuğumuz çok özel ilham veren yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte olacak yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak bugün konuğumuz sevgili Müberra Güleksüz Müberra Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz size teşekkür ederiz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz, Yaşam öykünüzü bizlerle, dinleyicilerimizle paylaşmayı kabul ettiniz. Çok teşekkürler bunun için. Ve size sormak istiyorum. Müberra Gülöksüz'ün yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başlamıştır? <gülüyor> Müberra Gülöksüz'ün yaşam öyküsü Ankara'da, Kızılay'da, Karanfil sokakta ve halen şu anda yaşayan Menekşe apartmanında başladı. Bir küçük çatı katında başladı. Ee, o o günkü anlarım e, okula başlamam, 1. Mimar Kemal İlkokulu'na başlamam, e, sokakta oynamam, e, sokakta oynardık o zamanlar, ağaçlardan meyve çalmam, hepsi e, gün gibi a, gözümün önünde ve hala o günlerin özlemiyle e, bugünlere gelmem e, bu başlangıçlara e, de, e, konu oldu ne güzel e, peki biraz daha o yıllara dönelim eskiye dönelim Ankara'yı bilenler için çok kıymetli noktaları söylediniz. Yani ben bir Ankaralı olarak burada söylediğinizde siz e, sokağa gözünde canlandı. Çünkü hepimiz için çok kıymetli e, noktalar. O yıllarda nasıldı Ankara? Sizin çocukluğunuzda hatırladığınız Ankara'dan bize biraz bahseder misiniz? Size şöyle bahsedeyim. Şu anda e, yürümekte zorlandığınız Karanfil Sokak... E, sağ tarafta apartman daireleri birbirine e, bitişik nizam apartman daireleri sol tarafında da şahane meyveler içerisinde meyve ağaçları içerisinde harika bahçeli evler vardı ve bizim bütün çocukluğumuz o sokakta e, karşıdaki o bahçeli evlerin içinde o ağaçların üstünde e, ve e, kulağımıza hiç de varcı olmadığımız o dönemler piyano sesleriyle gelirdi. Çünkü bizim e, tam benim doğduğum Menekşe Apartmanı'nın tam karşısında bahçeli bir ev vardı. Tabii bahçeli evlerden bir tanesi rahmetli e, o dönemin e, konservatuar müdürü, e, Dikimevi konservatuar müdürünün bir tattenmenin evi vardı. Biz ağaçlarda Oynarken bahçede dolaşırken bir taksenmenin e, müzik tınılarıyla e, büyüdük. O tınılarla yaşadık. Onlar hiçbir zaman e, unutulmaz. E, sokakta oynardık. Bahçe vardı. Sokaktan araba geçmezdi. Bisiklete binerdik. Küçücük çocuktuk. Alıp başımızı giderdik. Kimselere gidiyorsun, sen burada ne arıyorsun veya uzaklaşma demezdi çünkü orada bir mahalle kültürü vardı. Bütün ah. vardı aslında o yıllarda. Aynen, aynen. Peki, Çok değerliydi. Şanslı bir çocukluk. Şimdiki özellikle şimdiki nesle göre kıyasladığımızda. Ee, çocukluğunuzun e, şanslı bir çocukluk olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Peki aileniz ne yapardı? Kardeşleriniz var mıydı? Evet. Bir tane kız kardeşim vardır. Ee, o da... E... Şans eseri ve tesadüf dediğim tabii bunlar hiç tesadüf değil. Ee, sevgili Bengü Gülöksüz ee, Ankara ee, Dikimeli Devlet Konservatuvarı'na o bu öğrencisi olarak girdi. Sonra yıllar sonra kazandı. Ee, biz e, annem ve babam e, Ankara'da Ankara'da e, dönemin iyi bürokratlarındandı. E, Tabii çok fazla göremezdik annemizde, babamızda. E, çünkü ikisi de çok yoğun çalışan, e, aktif iş insanlarıydı. Ama gelede e, bize bakmakla e, yükümlü olan e, çok sevgili bir halamız vardı. Ona hala derdik. E, bizi büyüttü aslında. E, tabii daha sonra... E, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani o insanların e, bizlere gösterdiği özveriler e, kendi çaplarında bize verdikleri şefkatler e, unutulmaz. Ama tabii ki eğitimimiz, öğretimimiz e, yaşam stilimiz ebeveynlerimiz tarafından kurgulandı. E, ve de çok güzel çok iyi kurgulandığını düşünüyorum kendi çapımda. Peki. Ve bununla da gurur duyuyorum. Birazcık oraya doğru ilerleyelim. Siz büyüdünüz ve okul hayatı başladı. Nasıl bir öğrenciydiniz? Nerelerde okudunuz? Ee, babamın e, mesleği dolayısıyla biz biraz Anadolu'da yaşadık. Ee, babam e, banka müdürüydü ve ona e, yeni şubeler açmaları için Orta Anadolu'da Karadeniz bölgesine kadar olan ve bazı Ege bölgelerinde olan şehirlere e, tayin ettiler o zaman öyle denirdi tayin olduk denirdi e, ve biz e, o arada e, Anadolu mozaiğinin genel kültürü ananeleri e, ve e, dostluk e, dürtüleriyle tanıştık. Ee, sokakta gene aynı şekilde oynardık arkadaşlarımızla o kültürde oynardık okula giderdik ama eve döndüğümüzde evdeki yaşamımız bambaşkaydı müziğimiz farklıydı ee, çalınan radyo farklıydı kullanılan müzik aletleri farklıydı ve okunan kitaplar çok farklıydı dolayısıyla e, biz o iki farklı e, kültürü ve değişik mozaiklerin içinde büyüdük ve geliştik. Tabii kız kardeşim e, ilkokulu bitirip bitirmez e, yatılı olarak e, Ankara Devlet Konservatörü'ne gidince e, evde tek ben kaldım. Dolayısıyla bütün bu vasıflardan... Doyasıya faydalanma fırsatım oldu. Ee, Geleneksel e, yaşam biçimleri, a, değişik adetler, değişik gelenekler, değişik e, kültürlerde büyüme şansına sahip oldum. Bu da benim gelecekteki sanat e, yaşantımı çok besledi ve çok değiştirdi. O yıllarda aslında farkında olmadan Anadolu'yu gezerken karış karış belki de edindiğiniz o gözlemler, o kültür mozaiği sonraki yıllarda ve hatta şu anki yaşamımızda çok önemli bir yer ettiği aşikar. Biraz sonra bunlara daha detaylı değineceğiz. Peki okul hayatı nasıl devam etti? Nasıl bir öğrenciydiniz? Ee, şöyle söyleyeceğim. Ben ee, ...görünüşte çok cici bici... ...böyle prensesler gibi büyütülüp... ...ama içeride bir ahacan çocuğun... ...olduğu bir çocukluk geçirdim. Dolayısıyla... E, ...orta okul ve lise hayatım... ...çok parlak olmadı. Çünkü çok haylazlıklar yaptım. E, elbette her çocuğun yaptığı gibi... Lise sonunda lise birinci sınıfta kaldım ama lise sonunda e, sınıfın e, sınıf ikinciliğiyle mezun oldum ve e, o anda çalışmaya e, başladım ama bu tembellik benim evde e, okuduğum öğrendiklerimle hiç alakası yoktu. O kadar tembel bir çocuktum ama evde kendimin kendi harçlıklarımla aldığı bir kütüphanem vardı, onu yaptığım bir kütüphanem vardı evet. çünkü bizde kitap okumak çok önemliydi ve e, o zamanlar 2,5 lira, bütün bir 2,5 liralık e, metal paralar vardı, haftalığım 2,5 liraydı, onun her hafta 100 kuruşuyla bir kitap satın alabilirdim. Ve de 150 kurşuyla da çok rahat geçinirdim. Dolayısıyla e, tembel bir çocuktum belki belki eğitim bana uygun değildi bilemiyorum. E, belki eğitim sistemi sizin öğrenme e, yönteminizle çok uyuşmuyordu. Ama siz kendi kendinizi bir yandan yetiştirmeyi başardınız anladığım kadarıyla. Aldığınız kitaplarla e, kendi ilginiz doğrultusunda okuduğunuz, öğrendiğiniz, yararlandığınız kaynaklar neticesinde kendinizi geliştirdiğinizi anlıyorum. Sonra, Hayır, ben kendimi geliştirmedim. Buyurun. Babam beni yönlendirdi. Babam çok kültürlü. Annem de babam da çok kültürlü ve çok entelektüel insanlardı. Babam beni, benim hala hayatımda bana yön veren, bu yaşımda babamı yıllar önce kaybetmeme rağmen hala bana genel kültürümde altyapıyı sağlayan o kadar çok köklü, büyük bir ağaçmış ki e, ben şu andaki e, tarzımı, eğitim tarzımı, kültürümü ve olabilen her şeyimi o anda bana verilen anne ve babamın... E, Yardımlarıyla oluşturdum. Yani hmm. her ebeveyn çocuğuna nasıl yön verirse, annem de babam da bana o zaman öyle yön verdiler. Ne güzel, ne şanslısınız. Peki evet. daha sonra neler yaptınız? Sonra e, üniversiteye gittim. Tabii o zaman e, ya e, mühendis olunur ya doktor olunur ya mimar olunur idi. Ee, ben de işletme okudum ve e, tabii mühendis olduk bir şekilde. Fakat e, mühendisliği yaptım mı hayır yapmadım. E, çünkü e, içimde bir türlü bulamadığım ama gizli kalmış bir türlü çözemediğim başka şeyler vardı. Yani ticarete girdim, ticaret yaptım. E, i̇yi bir ticaret e, adamı oldum. Kadını demiyorum, bakın adamı oldum çünkü içinde e, gerçekten e, erkeklerle çalışabilecek, erkeklerle e, boy ölçüşebilecek demeyim çok kibirli olur ama Biz yine normal de kadın formunda değildi yani biz, yaşantım. Biz yine de ticaret insanı diyelim isterseniz size. Çünkü kadınlara fırsat verildiğinde erkeklerden çok daha başarılı oldukları da aşikar. Dolayısıyla siz de bunun iyi bir örneği olmuşsunuz anladığım <gülüyor> evet, ticari evet. hayatta. Peki evet. ticaretle uğraştınız, mühendislik yapmadınız, farklı farklı işler yaptınız. Ne kadar sürdü bu iş hayatı? Bu iş hayatı 24 sene sürdü. Sonra e, ama ben tabii çok tekrar küçüklüğüme bir dönüş yapabilirsem kısa bir kesitle e, tabii biz e, anne baba çalıştığı için anneanne ve babaannelerle de büyüdük açıkçası. Evet. E, Tabii o zaman ben küçücük çocuktum çok iyi hatırlıyorum ya 8 yaşındaydım ya 7 yaşındaydım tam bilmiyorum ama asla 10 yaşında değildim yani o kadar miniktim. Bir gün bir yaz günü babaannem bana kocaman bir masa örtüsü getirdi bir sürü de iplikler getirdi işte komşu, komşunun kızının teyze ee, hazırlanıyormuş. Orada da böyle yaprakları çizmişler, al bakalım dedi, şimdi sana öğreteceğim bu mesaj örtüsünü bütün yaz işleyeceksin dedi. Böyle dehşet içinde kalmıştım, ne oluyoruz diye. Ee, dedi ki bak kızım, hala da unutmam ve derslerimde, verdiğim derslerde de hep bunu söylerim. Bana da o zaman demişti ki, işte atasözleri böyle bir şey. Bak kızım dedi, yaptığın başkasına ise öğrendiğin kendinedir. Ne güzel bir söz. Ve ben çarpık çurpuk başlayarak yaz sonuna kadar bir masa örtüsünün küçük, küçük yapraklarını işledim. O bende nasıl bir yer ettiyse babaannem de bendeki potansiyeli herhalde aldı ki daha sonra sürekli bana bir işler verdi. Tabii anneanne bunu görünce o zaman, e, o şeye, konuya vakıf olmak üzere o da bana dantel öğretti. Bir yandan nakış bir yandan dantel öğreniyorsunuz. Şu çocuk çocuğu evet. düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> i̇ki iki e, nine yarışır vaziyetteler. Ortada bir tane kurban var. O kurban da farkında olmadan sevdi düştüğü durumu. E, sonra tabi okul e, tahsil e, yaşam e, mücadeleleri ve e, kariyer mücadeleleriyle ben bu el işlerini Unuttum. Siz fakat unuttunuz fakat 24 sene iş yaşamının ardından o iş yaşamını bir kenarı bıraktınız ve bir gün bir kırılma oldu. Aynen. Ne oldu? Bize onu anlatır mısın Vera Hanım? Büyük bir kırılma oldu. Dedim ki ben kimim? Ne yapıyorum? Hedefim neydi? Ne oldu? Bir anda dedim ki ben her şeyi bırakıyorum ve hakikaten çok radikal bir kararla bıraktım. Dedim ki ben eskiden nakış işlerdim. Tekrar nasıl nakış işleyebilirim? Tekrar bunu nasıl başlatabilirim? Bütün İstanbul'u arıyorum. Nakış işleyen kalmamış. Yani bana tekrar birilerinin öğretmesini istiyorum. Çünkü o kadar unutulmuş şeyler ki kimseyi bulamadım. Sonunda bir arkadaşım bana Kadıköy'de bir yer tavsiye etti ve ben oraya gittim. Tabii ondan sonra kapılar bir başladı açılmaya. Derken ben kendimi birdenbire başka ülkelerde, başka kültürlerin, başka e, insanların el sanatlarını öğrenirken buldum. Aslında çocuklukta anneanne ve babaannemizin size öğrettiği el sanatları diyelim. Daha çok babaannemizin size öğrettiği nakış. Yıllar sonra iş yaşamını bir kenara bıraktıktan sonra bir gün tekrardan karşınıza çıkıyor. Sizin içinizde olan belki de o yetenek tekrardan ortaya çıkıyor ve siz tekrardan nakışla bir araya geliyorsunuz ve bu... Aslında dediğiniz gibi bambaşka dünyaların kapılarını size aralıyor. Anlatması şimdi böyle iki cümleyle çok kolay geliyor belki ama sevgili dinleyenler. Arkasında Müberra Hanım'dan biraz sonra biraz daha bahsetmesini isteyeceğim süremizde hızlı ilerlerken. E, bambaşka dünyalar dediğimiz gerçekten uzun uğraşlar ve uzun emekler, kıymetli emekler var. Neler yaptınız Müberra Hanım? Birazcık onlardan bahseder misiniz? Ben e, buna kışa girdikten sonra, tabi bu el sanatlarını, e, ülkelerin el sanatlarını öğrenmeye başladıktan sonra tarihe merak sardım. Dedim ki e, bunları öğreniyorum, bunların tarihlerini de öğrenmeliyim. Derken kendimi bir anda gene, tabi bir anda derken bunlar yıllar alıyor siz bakmayın şu anda konuştuğuma. Bir anda demeyeyim ama zaman içinde, yıllar içerisinde kendimi Türk tarihi üzerine e, yoğunlaşırken buldum. Ve e, Türk göçleri üzerine kendimi çalışırken buldum. Bu Türk göçleri işte doğudan batıya, M.Ö. 10.000 ile e, öncelikle bin yılı arasındaki o İpek yolu üzerindeki sanatı e, ve bu sanatın nasıl yayıldığını anlamaya çalışırken Türk göçlerine ve insan göçlerine bulaştım. Tabii o dipsiz bir kuyu. Ee, biraz perfect, e, mükemmelliyetçi bir e, insanım. Yaptığım işe, girdiğim işin sonuna kadar giriyorum. Ve bıkmadan, usanmadan, yaptığım hatalardan ders alarak onu... Sonuna kadar öğrenmeye çalışıyorum. Bu karakter beni e, nakışla birlikte Türk tarihine yöneldi, yöneltti. Bunun için de ne yapmam lazım? E, üniversiteye tekrar gitsem e, ki çok kolay gidebilirim. Fakat e, zaman e, azalıyor. Yani ben bunu nasıl çözebilirim dedim. E, hem yurt içinden hem yurt dışından tarihçilerle tanıştım. Özellikle Türkiye Türkiye içindeki çok önemli tarihçilerle birlikte uzun yıllar çalıştım. Hatta bunlardan bir tanesi de rahmetli Servet Somuncuoğlu'dur. Evet. Ee, sonra e, tabii ki Haluk Tarcan. E, <gülüyor> Birçok değerli akademisyenden değerli Aa, evet, Ahmet Taşağol evet, Ondan sonra Kazım Mirşan Çok önemli bir e, Türkologtu Hep bunlarla e, tanışma Ve çalışma fırsatı yakaladım Yani sadece aslında nakış öğrenmek değil Nakış öğrenmenin ötesinde o nakışların, e, nakışlardaki sanata, motiflere kendinizi kaptırdığınızda aslında onunla beraber tarihin derinliklerine doğru bir göç başladı. Müthiş bir yani, göç başladı. O göç sadece az önce söylediğiniz gibi e, sırf bir e, motifi yapmak değil, o motifin nereden geldiğini araştırmaya varıncaya kadar tarihe, tarihin derinliklerine giden ve oralardan gelen e, bir uğraşa döndü ve hayatınızı herhalde bayağı bir yer işgal etmiş olmalı diye düşünüyorum. Bugün evet, düşününce Çok Birazcık doğru. Şundan bahsedebilir miyiz siz? Peki bu alanda hatırı sayılır bir isim haline dönüştünüz sonra. Yurt dışında da farklı eğitimler verdiniz. Türkiye'de de veriyorsunuz. Şu an neler yapıyorsunuz? Süremiz hızla ilerliyor. Birazcık bir dinleden miyiz? Ben ee, tabii tarihle içeşe olunca Nakışı da tarihsel olarak yapmaya başladım. Yani e, örtü değil, tarihi tablolar yaptım. E, burada çok kıymetli bir hocamdan e, kumaşla tasviri öğrendim. Minyatürleri e, ve tarihi dokularımızı üç boyutlu nakışlarla ve kumaşlarla yaptım Tabii bu çok ses getirdi aslında Türkiye'de değil çok üzülerek söylemekteyim ki Türkiye'de çok yüzüme bakan olmadı ama Avrupa'da özellikle Avrupa'da oldukça tanınır bir hale geldi ve de yurt dışı sergilerim çok başarılı geçti ne güzel. Çok evet or, zaten beni de Anadolu ajansı <gülüyor> yurt dışında bulup gelip burada e, ne yazıktır ki tabii bu çok güzel bir şey ama ben isterdim ki beni kendi ülkemde keşfetsinler benim e, belgeselimi yaptılar bu belgeselden sonra ben Türkiye'de biraz hani elle tutulur bir hale geldim ama e, yıllarca e, bu işe hiç e, bıkmadan, usanmadan emek verdim. Çok geç başladığım için de çok uzun saatler çalıştım. Günde 8-9 saat nakış işleyerek, e, kumaşla tasvir yaparak e, tarihsel dokularımızı yaptım ve bunun sergilerine ve bunların eğitimlerini yurt dışında verdim ee, kendi tarihimizi kendi el sanatlarımızla birlikte ve kendi sanat tarihimizle birlikte e, öğrettim ve onlarla tekrar öğrendim hmm. dolayısıyla e, çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslı ve çok mutlu e, addediyorum kendimi ki e, böyle bir yola girdiğim için ve de karakterim buna müsaade ettiği için e, hala öğreniyorum, hala öğretiyorum. Muhteşamsınız. Tek kelimeyle yani söyleyecek sözler. Estağfurullah. Da. Peki yavaş yavaş artık programımızın sonuna geldik. E, son olarak duymak isteriz Müberra Hanım'ın bundan sorusu için planları nedir? Ve dinleyicilerimize son mesajı ne olur ne söylemek ister? Tarihimizi öğrensinler. Bütün çocuklarımıza ve gelecek jenerasyonun en büyük eksiği tarihimiz bizim Türk tarihimizdir. Bizler kendi tarihimizi bilmezsek, eski medeniyetlerin tarihini bilmezsek, geleceğimize asla yön veremeyiz. Dolayısıyla ben e, ömrüm yettikçe e, bu konuda tekrar çalışacağım, tekrar e, üreteceğim ve tekrar e, kimseye e, Kimseye kibir göstermeden, kimseye e, kalalık etmeden tüm kalbimi, tüm gönlümü açarak e, öğretmek isteyeceğim. Yeter ki gelsinler ve öğrenmek istesinler. Benle bağlantı kursunlar ve öğrenmek istesinler. Her şeyi fiziki, e, tarihi, felsefi ne varsa... Ee, öğrendiğim, biriktirdiğim her şeyi e, paylaşmak için hazır bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Berra Hanım. Programımıza konuk olduğunuz yaşam, yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Evet efendim. Bugün programımızda çok değerli bir ismi Berra Gülöksüz'ü ağırladık ve yaşam öyküsünü sizlerle paylaştık. Berra Hanım daha çocuk yaşlarda anneannesi ve babaannesiyle beraber yaşarken onlardan öğrendiği el sanatları ile yıllar sonra tekrardan Bambaşka hayatında bir sayfa açıyor. Ee, şu anda çoğumuz evlerdeyiz. Çoğumuz belki büyüklerimizden uzaz veya büyüklerimizin yanındayız. Ne olursa olsun her zaman kendi hayatımda ben de aynı şeyi hep düşündüm. Her zaman büyüklerimizden öğrendiklerimiz bir gün bir yerde işimize yarayacak diye düşünürdüm. İşte bir örneğidim Müberra Hanım belki de. Aradan yıllar geçiyor. Belki 30-40 yıl sonra iş hayatını bir kenara bırakıp emekli olduktan sonra o çocuk yaşta öğrendiği, büyüklerinden öğrendiği şey şu anda hayatında Bambaşka bir dünyanın kapılarını olan sonuna kadar aralamış. Dolayısıyla büyüklerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin, dedelerimizden, onlardan öğrenecek çok şeyimiz var ve onlardan öğrendiğimiz birçok, birçok şey eminim çok kıymetli ve yeri ve zamanı geldiğinde bize yeni kapılar açacak. Kenttingiz öyküleri programından bu haftalık bu kadar. İki hafta sonra. Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde yine bizler burada olacağız. Yaşam öykünüzü sizler de paylaşmak isterseniz Instagram ve Facebook sayfalarımız üzerinden, Kentin Gizli Öyküleri sayfaları üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve yaşam öykülerinizi bu programda konuk etmek, konu etmek isteriz. Efendim, sağlıklı günler diliyoruz herkese. İki hafta sonra tekrar görüşünceye dek ben Kenan Doğan. Program asistanımız Tuğçe Günenhan ve teknik masadaki değerli Açık Radyo çalışan arkadaşlarım sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları